Bu ise Allah'a tevhir ile teslim olmak, ve'l-inqiyadu lehu bittaa itaatle boyuneymek, ve'l-bera'atu mineşşirki ve ehlihi. Şirk ve şirk ehlinden beri olmak. Sonra ne dedi Meryem? Bunların hepsini anlattık geçmiş derslerinde. Ve'huwe telâthu merâtibe. İşte bu din, İslam dini üç mertebedir. El-İslamu ve'l-İmanu ve'l-İhsan. İslam, iman ve ihsan. Mertebeleri. Bunların hepsini anlattık. burada vurgu vurduk. Müellif rahimallah. yani Ne kadar alim bir insan. Tertibatı müthiş yani. Evet. Yani bu tür cümleler öyle her insandan sadrı olacak cümleler değil. Yani. İlimde rasik olanlar, mütemekkin olanlar böyle basiretli cümleler kullanırlar. Evet. Tamam. Diyor ki ikinci asıl, birinci asıl neydi? Geçmiş derslerde, on üç ders boyunca zaten onu anlattı. Evet. Allah subhanahu wa ta'ala ile alakalıydı. İkincisi, İkinci asıl İslam dinini. Evet. Sonra ileriki derslerde Hı -hı. üçüncü asıl gelecek o da ne bir alakalı. Bu zaten kabirde sorulacak üç sorudur. O yüzden buna üç esas diyoruz zaten. Kitabın ismi de üç esas. <gülüyor> Dedi ki, marifetü dinel İslam'ı bil edilme, İslam dinini delilleriyle bilmek, bu ise Allah'a tevhid ile teslim olmak, itaat ile boyun eğmek. Şirk ve ehlinden uzak olmak. Tamam? Üç mertebedir bu İslam, iman ve ihsan. Sonra Rahimullah şöyle devam ediyor: Ve kulu mertebedinle he her mertebenin de neyi vardır rükünleri. Görüyor musun? Bak nasıl tertibat. Bu mertebeler neydi İslam, iman ve ihsan diyor ki bunların da mertebeleri vardır. Fakat erkanül İslam'ın hamseton İslam'ın rükünleri beşdir.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 Ama Allah'tan başka bir ilah var. Ama orada dedik ki bir has olmuş şey var. O da ne? Hak. Hak ilah olmadığına şehadetlik etmiştir. Vel <Western> <gülüyor> melaiketu, melekler de şehadet etmiştir. Ve uğlul ilmi ve ilim sahipleri de bunu ne? Şehadet <gülüyor> etmişlerdir. <gülüyor> Kaimen bil kıs, Adaleti ayak tutarak La ilahe illahu el azizul hakim Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bunların hepsini anlattık. Ve işte bu şahadetin manası da şudur. La mabuden bi hakkin illa Allah'tan başka hak olarak ilah yani ibadet edilen yoktur. Tahtada bu la ilahe illallahı anlattık evet. en son derste. Sonra devam öyle şöyle demişti. La ilahe. La ilahe illallah'taki la ilahe kısmı nafiyen cemien ma yu'budu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenlerin hepsini nefyeder. La ilahe kısmı. İllallah ise mutbiten el-ibadete lillahi vahde. Sadece Allah subhanehu ve teala'ya ne yapmak? İbadeti askılmak. İspat etmek. La şerike lehu fi ibadetihi. İbadetinde onun hiçbir şeriki yoktur, ortağı yoktur. Kema ennehu la şerike lehu fi mulkihi. Nasıl onun mülkünde, bunu burada hepsini çizdik. Nasıl onun mülkünde bir ortağı yoksa, onun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 ilim adına kullandıkları her cümleyi düşünerek yerinde, ilmi fayda veren olarak kullanırlar. O yüzden şimdi bu da müellifin kullandığı müslis cümlelerden diyor ki nasıl onun mülkünde bir şeriki yoksa ibadetinde de ney Bir şeriki, şeriki yok. Var. Yani tabir sahihse ne demiş oldu? Nasıl onun rububiyette bir ortağı yoksa o zaman ibadette de bir ortağı yok. Evet. O yüzden Allah subhanehu ve teala Kur'an'da birçok yerde rububiyet tevhidini öne sürerek rububiyet tevhidini öne sürerek uluiyet tevhidini yapmıştır ispat etmiştir rububiyet tevhidini öne sürerek uluiyet tevhidini ispat etmiştir mesela der ki ya ey yuhanna şubudu rabbakum allazi halakakum ve allazina min qablikum alalakum te takun allazi ceale lekum alardha firashen ve as-samaa binaa'an wa unzila min as-samaa maa'an ağraca behi mat semerat risqan lakum. Medye Allahu Teala ey insanlar kimi ibadet edim sizi yaratan, sizden öncekileri yaratan, gökten su indiren, onunla semavatlar çıkarın bak hep rububiyet sıfatlarını yüklederek işte böyle birisine ibadet edin yani bana ama buzul vasıflar olan. Anladım. Şonda bunları tabii hepsini anlatmıştık. O tefsiru hellezi yevaddiha işte bunu eee tefsir eden yani şahadeti tefsir eden Allah subhanahu ve teala'nın şu kavliler. Yani Allah subhanahu ve teala'nın şu kavli, bu şehadeti tefsir ediyor. Ve biz dedik ki, Kur'an'da Allahu alem. En net, en açık, en güzel delil bu. Şehadeti ne yapan? Şehadeti, la ilahe illallah kelimesini tefsir eden. Neydi o? Ve izkale İbrahim uli ebihi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, inni vera ummin me te'budun. Bensin taptıklarınızdan pek uzağım. İllellezi fatarani. Ancak kim? Beni yaratan hariç. Bak yine rububiyeti zikredip uliyeti gündeme koydu İbrahim Aleyhisselam. <gülüyor> Efe innehu seyhdin. O bana hidayet edecektir. Ve cealaha kelimeten bâkî işte bunu bir arkasında bırakan fi akabî. Arkasında yani nesline zürriyetine bir kelime olarak bıraktı. Evet. Leallehum yerciun umur ki dönerler. Bunların da hepsini anlatmıştık geçen derste. Sonra müehrin şöyle devam etmişti. Kul ya ehlal kitab. Diğer bir ayet. Yani şehadeti tefsir eden. La ilahe illallahı tefsir eden. Kul ya ehlal kitab. Ey kitab ehli. De ki ey kitab ehli. Teala u ilah kelimetin seva'in beynene ve Bizimle sizin aranızda eşit olan kelimeye gelin. En la na'abude illallah. Allah'tan başkasına tapmayalım. En la na'abude la ilahe illallah. Tamam Allah'tan başına tatmayalım. Geçen dersin sonlarında vakit yetmedi diye burayı hızlı geçmiştik. Kısaca burada anlatalım. Şimdi ayete baktığımızda müellif bu ayeti niçin zikretti? La ilahe illallah tefsir eden bir ayet babında zikretti. Değil mi? Şimdi bu ayette ne diyor? Diyor ki, Kul ya kitabi de ki ey kitab ehli tealav gelin ila kelimetin sevain beynena ve kum? aramızda eşit olan kelime. Sizinle sınavınızda eşit olan kelimeye gelin. Nedir o? En la ne'abuda illallah. Allah'tan başısına ibadet etmeyelim. Sonra ve la bihi şey'e. Şimdi abi bu nasıl oluyor? Yani en la ne'abuda illallah. Allah'tan başkasına. Bak şimdi diyor ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Tamam. Sonra diyor ki ve ona ve ona hiç bir şeyi ortak koş ortak koşmayalım. Değil mi? Evet. Şimdi bir insan zaten Allah'tan başkasına ibadet etmiyorsa ona ortak koşmuyordur.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 Tehkit babından. Veya böyle e, cümle hakkında cümleyi farklı siyaklarda kullanarak farklı bir açılımla geçmişi anlatır. Yani bir önceki cümleyi anlatır. ne Mesela tehkit, tehkit babından. Bu çok maruf bir şey değil Tamam O yüzden diyoruz ki bu tehdit babından. Zaten birazdan e, kaldığımız yere geldiğimizde geçen hafta daha oraya gelmedik. E, bununla, bununla alakalı güzel şeyler anlatacağız inşallah. Evet. نريد أن لا أنعم بودا إلا الله. Allah تان باشنا hiçbir şey ortak koşmuyorum. Ve خزوبة عدوانا بعدن أربا بمن دون الله. و بيربیرمزی، يعني بیربیرمزی نار رابلر دیم میرم الله تان غیره. تمام؟ فان توالو ایا ریز شیف ریلدرس؟ فقولو دین Sonra Elif Rahimeullah şöyle devam etmişti. Ve delilü şehadeti enne Muhammeden Resulullah ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahit etmenin delili kavluhu taala. Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavlidir. Lekad ja'akum rasulun min enfusikum. Size kendi nefislerinizden bir resul gelmişti. Size kendi eee nefislerinizden bir resul geldi. ''Azîzun aleyhime anittum'' Sizin sıkıntı çekmeniz ona ne? Ağır gelir. ''Hariyusun aleykum'' Üzerinize ne? Düşkündür, pek düşkündür. ''Bilmûminîne râufurrahîm'' Müminlere karşı râuftur, Rahimdir. Bunu da e, delil getirmişti. Değil mi? Evet. Biz bunları da anla e, anlattık. Evet. Evet. Şimdi şurada e, ayetle ne geçti? Şimdi ayette sizin enfus ikun enfus enfus sizin içinizden nefislerinizden şimdi kıraat farklılıkları var biliyorsun. Bir kıraatte bu enfes Enfes enfet enfes En kum. Şimdi bu enfusikum bir fark var. Burada bu böyle, burada böyle gelmiş. Bu sizin nefislerinizden, yani sizin içinizden bir Resul geldi demek. Bu da enfes, nefisten. Yani Hı. sizin en nefisinizdir. En güzelinizdir. Ancak Allah bu kıraat, Allah alem bu şaz bir kıraat. Tamam. Fayda var aklımıza Aklınıza gelmiş. Bu şaz bir kıraat. Yani bir kıraat da şöyle. Ee, yani nasıl oluyor? لَكَدْ جَعَكُمْ نَسُولُمْ مِنْ فَسِكُمْ Sizin en nefislerinizden bir Resul gelmiştir. Yani evet. sizin en nefissiniz. Yani en güzeliniz, en hayırlınız, en iyiniz. Evet. Tamam mı? Bir kıraattı da öyle. Ancak sahih olan kıraat bu. Sizin içinizden, nefislerinizden. O da gibi bir insan. Ancak farkı Resul olması. Şimdi sonra şöyle diyorum. ve شَهَادَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا Muhammeden Resulullah. Peki Resulullah'ın Allah Subhanehu ve Teala'nın Resulü olduğuna, Muhammed'in evet. Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmenin manası nedir? hemen ettim demek değil. Evet. Ettim bitti demek değil. Burada müellif oraya vurgu yapıyor. Diyor ki taatuhu fima emara. Emrettiklerini ne yapmak. İtaat etmek. Itaat etmek. Itaat etmek. Ve tasdikuhu fima akhbara. Ve haber verdiklerini tasdik etmek. Evet. bir, Emrettiklerini yapmak. İki, Haber verdiklerini tasdik etmek. Sonra ucidina bu manaha en huwa zajra. Nehyettiğinden sakındırdığından ne yapmak? Zut. ازاک دورمان، کاچینمان. و انشاء، یا عباد الله، یا یعبد الله، ایلا بیمه، یا عباد الله دو لور، یعبد. اما سیاق الله عالم یعبدا دارهش. و انشاء، یعبد الله، ایلا بیمه شرائع. و آنون، تشییق کل دی شیعن دشیnda، یعنی شرعت اگرک ارتعا کوید، دین اگرک ارتعا کوید، شیعن دشیnda، الله علیه الصلاة والسلام، الله علیه الصلاة والسلام، الله علیه الصلاة Tamam en son burada kaldık geçen dersimizde işte şu andan itibaren e, bugünki dersimizle alakalı kısmı geliyor. Şimdi dikkat edecek olacak abi Elif dedi ki İslam'ın hükünleri vardır saydı işte Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğu Allah'tan başka ila alınmadığı Muhammed'in onun Resulü olduğu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vesaire, bunları anlattı. Sonra dedi ki bunların tek tek delili. Neyi anlattı şu ana kadar delillerinden? Tamam. Hangisinin? Şahedefi. Şimdi bundan sonra gereğine kaldı. İşte namaz, zekat, oruç. Değil evet. mi? Bir de hac. Namaz, mi? zekat, oruç ve hac. Şimdi bunların delillerini gelecek tamam. E tabi de güzel e, istimbatlar var burada. Tamam, tamam. Müellif'in kitabından en son burada kalmıştık. <gülüyor> Şimdi Müellif Rahim'e Allah diyor ki devamla. وَدَلِيلُ الصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَتَوْسِيرُ الْتَوْحِيدِ قَوْلِهُ تَعَالَى Diyor ki, namazın, zekatın ve tevhidin tefsirinin delili şudur. قَوْلِهُ تَعَالَى Allah subhanahu ve teala'nın şu kavlidir. Şimdi birazdan neymiş o ayet delilini zikredecekti. Ancak abi burada bir şey var. Şimdi biz ne dedik? Müellif rahim ve alimler kitaplarında...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 Halbuki tevhid, na namaz ve zekat demesi lazım değil mi uygulamada, düzende? Daha hoştu. Araya vav vav koydu. Biz diyoruz ki burada müellif, evet tevhidi önce zikretseydi daha güzeldi, bu şüphesiz de. Ancak burada pek bir işgal yok. Çünkü Arapçada vav aslen tertibi ifade etmez. Türkçede bile öyle. Evet. Sıralama iyi ifade etmez. Ben desem ki Ali ve Ahmet geldi. Bu demek midir Ali Ahmet'ten önce geldi? Türkçe mantıkla Yok. <Gülüyor>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 Ve onlara ne vasıf yüklüyorsan, o vasıfta birleşmelerine delalet eder. Yoksa illa sıralamaya delalet edecek diye bir kayde Yok. yoktur yani her zaman. Özel bir kayını olursa hariç. Tamam. O yüzden e, burada diyoruz ki, وَدَلِيلُ السَّلَاتِ ve وَتَوْسِيرِ tevhid. Tevhidin tefsiri, e, zekat ve namazın değerli Allahü subhanehu ve teala'nın şu kavledir. ve ma umiru illa li yabudullaha muklisina lehuddin hanifa ve yuqimussalate ve yu'tuzekate ve zalike dinul qayme onlar ancak Allah'a ibadet etmekle halis olarak muklis olarak ve hanif dini ona ihlas kılıp ihlaslı kılarak ve hanif olarak neye emrolundular abi ancak bununla emrolundular ve الصَّلَاةَ Ve namazı ikame etmekle ve 30 zekat zekatı vermekle şey. emrolundular. Ve zâlike dinul kayyeme. İşte bu kayyem bir dindir. Bunları biraz şerh edeceğiz. Şimdi burada müellif dikkat edecek olursak ayette şunu zikrediyor. Ve ma umiru illâ liya'budullâhumu kulesine lehuddin. Bunlar ancak neyle önde olundular? Dini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 Zekat. Ve zekat. Değil evet. mi? Şimdi bu tertibe bak. Şimdi Allah subhanehu ve teala ne zikretti? Evet. Ve ma umiru. Bunlar anca şununla emrolundular. Liy i̇lla liya'budullaha. Allah'a ibadet etmekle muklisine lehuddine hunefe hanifler olarak evet. dini Allah'a has kılmayla ne yaptılar? Emrolundular. emrolundular. Evet. İbadet etmeyle emrolundular.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 ki dedi de Allah subhanehu ve teala, e bunun içine zaten namaz ve zekat girmiyor mu? Giriyor. Giriyor. İşte ne? Bak az önceki verdiğimiz kaydı. Tehkid var. Halbuki Allah subhanehu ve teala dedi ki burada, onlar ibadeti Allah'a has kılmakla emrolundular. Evet. E tamam, bunun içinde namaz var, zekat var, oruç var. Hepsi var zaten. Ama yine gitti namazı ve zekatı ayriyetten zikret Neden? Tehkidine Tehkid. binaen. Önemine binaen. Evet. Buna işte ne denir? Minbabi abfil khas alel am. Has olan bir şeyi, umum olan bir şeye min bâbi atfil has alel am. Has olan bir şeyi, umum olan bir şeye atfetmek. Şimdi bu umum mudur ibadet? Bak şimdi ayette önce ibadetsizlik etti. Bu ibadet umum mu? Evet. Yani genel. Geneldir. Ne demek bu genel? Yani içinde namaz var, oruç var, zekat var, hac var, ana babaya iyilik var, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak var. Dua var. Hanımına teb tebessüm etmek var, e, dua var, var var oğlu var, var. Evet. Bu marif tamam mı? Sonra namaz ve zekatı zikretti. Neden affetti bunu? Önemli, önemli, önemli. binaen. Evet. Peki bu kaideye ne, ne ismi verilir? Atful has alel am. Şimdi namaz has'tır. Evet. Özeldir. Zekat özeldir. Evet. Has. Has. Diyoruz ki burada İşte hasın veya özel, diğer bir ismi özelin, özelin genele ne olması? olması bağımındandır bu. Evet. Genel, şey özel, zekat özel. Bu iki özelin genele ne, ne yapmasıdır? Atf olması. Atf olmasıdır. Eğer bu kaideleri, ki bunlar e, tefsir kaideleridir, tefsir ilmi Ki sadece tefsir ilmiyle alakası yok. Fıkıhta da bu gayet maruf bir şey. Eğer bunlar şükredilmediği zaman... Abi, bazı işgallerle karşılaşırsın evet. yani birçok işgal var ki e, onları çözememek veya onun içinden çıkamamak Aslında işte müfredat ilmini bilmemekten veya e, umumun huzusa hususun umumu atf olması bu türlü olayları fıker mekten kaynaklı Eğer bunlar fık edilirse birçok işgal çözülür. Mesela bir önümüzdeki derste müellifin imanla alakalı bazı sözleri gelecek. Orada daha iyi anlayacağız. Ama mesela örnek babından şunu verelim. Şimdi abi biz ehli sünnet olarak örnek babından veriyorum tavırı. Evet. Konumuzda doğrudan bir alakası yok da. Şimdi biz ehl sünnet olarak iman nasıl tarif ediyoruz? Diyoruz ki <gülüyor> el-imanu i'tikadun bil kalp kalb ile itikad itikad etmek et. ikrarun bil lisan dil ile it. söylemek. söylemek evet. وعمل بالجوارح عازل للنار ما عملت ما يزيد بالطاعة ويان قصوى المسية إتاتي الأثر مسية masiyet بس تمل زيند رجل السنة إيمان دكاكيس بدي سلسلة كي بيز إهل السنة إيمان شرّة كور كي إهل السنة إيمان شرّة كور كي إيمان شرّة كور كي إيمان شرّة كور كي إيمان شرّة كور كي إيمان شرّة كور كي إيمان شرّة كور كي إيمان etikadun bil qalb amelun bil cevari etikadun bil qalb ikrarun bil lisan amelun bil arkan yaziidu bil taati ve yanqusu bil maasiati rahman arılar böyle ilmi bir cümle de kullanmışlar ki ezberlensin diye etikadun bil cenan bak şimdi etikadun bil cenan cenan burada kalp etikadun ikrarum bil lisan amalon bil erkan yesidu bi tahati ve yesubu bi masiyatir rahman tekaley edimsin itikadın itikadım bil bil cemal cenan cenan he buraya itikadım bil cenan he kavlun kavlun bil lisan he amalon bil amalon bil erkan erkan evet yesidu bit'ate. Yeziidu bit'ati. Weyankusu. Weyankusu. Bi ma'siyetir Rahman. Bi ma'siyetir Rahman. Tamam? Evet. İtikadun bil cenan. Kalple itikad etmek. Kavlun bil lisan. Dil ile söylemek. He? Evet. Eee ve amelun bil erkân. Hükümlerle yani azalarla ne yapmak? Amel etmek. Yeziidu bit'ati, itati ile artar. Evet. Weyankusu bi ma'siyetir Rahman. Ve Rahman'a yani Allah'a maasiyet ile ne? Azalır. Tamam? Şimdi tevhid bu, doğru mu?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 E tabi mesela Ebu Hamad ibn-i Süleyman'la başlayıp işte Ebu Hanife ondan sonra bazı cehmiyelerin onları saklit ederek daha aşırılara gitmesiyle vesaire, bir muhdes bir kav kavil çıkmış İslam'da. O da ney? Demişler ki kalp ve itikattır iman. Ameller imandan yüz değil. Şimdi Hamad ibn-i Ebu Süleyman, Ebu, Ebu Hanife ve e, onlara tabi olanlar bunlar mı insanlar, bunlar maruf. Ve bunlar heva hevesinden dolayı tabi ameli imandan çıkarmadılar. Mı? Ve akıldan dolayı çıkarmadılar. Bunlar Kur'an sünnet naslarına baktılar böyle anladılar. Evet. Dediler ki her ne kadar Kur'an sünnette amelin imandan olduğunun rivayetleri varsa da bizim elimizde bazı rivayetler var. O rivayetler tefsir ediyor ki ameli imandan cüzde değil. O sizin getirdiğiniz bizi kastediyorlar. ediyorlar. Yani, ehli sünneti kastediyorlar ki kendileri de ehli sünnet şüphesiz. Sadece iman konusunda hataları var.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 Bizim konumuzda direkt bir bağlantısı yok da bu evet. atful khas, alel am bunları falan veya atful, uh, uh, atful am alel khas, atful khas, alel am bunları fıkh etmenin önemine bunları anlatıyor. Şimdi diyorlar ki mesela bir asır suresinin tutaklığında vel asrı innel insanı lefî husrin illellezine amenu ve amirus illa illellezine amenu <gülüyor> bak şimdi amenu <gülüyor> bu, ve amenus ve Hatta şu vav'u kırmızı yazalım. Çünkü kilit nokta burada aslında. Ve salihati. amilus salihat. Şimdi diyor ki Allah Subhane ve Teala Kuranda, vel asli in asla emin ederim ki. İnne al-insane lefi khusr in-nasaru husranadır ancak kimler hariç illallezine amenu iman edenler ve iman edenler. Bu da Türkçedeki ve salih amel. Şimdi buraya burası aklında tut abi. Buradan sonra Türkçe ve mantıkla yaklaşalım. Sonra buraya döner. Şimdi Ben desem ki abi, susamlı susam ve bisküvi. Bu bir cümle, bunu aklına tut. Susam ve bisküvi. bisküvi. Bir de desem ki susamlı bisküvi. Tamam Evet. İkisi arasında ne gibi fark var? Susam ve bisküvi ilk cümlede ayrı. Ayrı. Susam ayrı bir şey, ayrı bir madde. Evet. Bisküvi ayrı bir Aynen. madde. Susamlı bisküvi desem. Susam, bisküvi ikisi bir bir. Yani bir arada bir şey evet. oluşturmuş. Bilmiyorum. Evet. Hı. O zaman... Türkçe mantıkla da baksak susam ve bisküvi. D. Bu arada bir ve var. V'nin evet. gerisinde ne var? Susam. susam. Sonrasında bisküvi. D. İşte bu araya ve girdiği için ve kendisinden önce olan susam ile kendisinden sonra olan bisküviyi birbirinden ne yapıyor? Ayırır. Ayır ediyor. Buna Arap dilinde, belagat iliminde buna mugayere denir. Evet. Ayrılık ifade etmek. Arapçadaki Vav'da asıl budur, Türkçe'de de budur. Şüphesiz. Türkçe'de de ne? Aynı bu şekilde. Şimdi ayete dönelim. Diyor ki, iman edenler <gülüyor> as, as, aslen Vav nedir? Muhayere ifade eder. Ayrılık. Ayrılık. Yani muhayere. Yani aslı bağlamaz, kelimeyi birbirine bağlayacak. Tamam. Diyor ki şimdi, e, ameli imandan çıkaranlar,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 Burada vav wow, mugayyere ifade eder. Değil mi? Evet. Mugayyere ifade eder. Allah Subhanahu ve teala'nın salih ameli imandan ayırması ayrı bir şey olduğunu delilidir. Evet. Türkçe mantıkta da bu böyle. Hakikaten bu, bu aslında yerinde bir istediler. Bu mevzu için demiyorum. Bu türlü yaklaşım yerinde bir istidlal. Ancak burada işte işgal var abi. Biz ne diyoruz? Bak. Demin verdiğimiz kaydı. Bu diyoruz ki, hayır bu hasın, burası hastır. Bak şimdi. Has has veya özel burası genel. Burası ne? Genel. Genel. İşte diyoruz ki, özelin geneli affedilmesidir. Evet. Tamam, yoksa ayrı olduğu manasına gelmez. Biz İşte bu türlü delil getiren mürciye fuka mücze fukalarına sorarız, ehli sünnet olarak, alimler sorar yani sorarızdan kazık, alimler sorar bunlara. Derler ki, bu hasın geneli atfıdır, yoksa ayrı olduğu demek değil. Bunlara sorarız, deriz ki namaz ve zekat ibadetten midir, değil midir? Bu mesele mürcede. Derler ki ibadetten. E bak demin okuduğumuz ayette Allah ayırmıştı, ne yaptı şimdi ayırdı diye.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 namazın da ibadetten ayrı olduğunu söylemesi lazım. Evet. Namaz ibadet değil demesi lazım. Çünkü Allah ayırmış birbirinden. Demek illa ayırması ayrı olduğunu göstermez. O zaman deminki dedi ki vav aslında ne ifade eder abi? Ayrılık ifade eder değil mi? Evet. Ne dedik ki cümlemize aslında böyledir. Her zaman böyle demek değil. İstisnalar var. Ha, i̇stisnalar var. Evet. Bu da istisnalar ne? Harici bir delil olur mesela. Evet. Şimdi bak örnek verelim bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? Diyor ki kim Allah'a men kâne adûven lillâhi ve melaiketihi ve rusulihi ve cibri ve mîkâh Şimdi burada Allah subhanahu ve teala E, ayette kim Allah'a meleklerine, resülüne Cibri'le ve Mikaile düşman ederse, düşmanlık beslerse Allah da kafirlerin neyidir? Düşmanıdır diyor. <gülüyor> Şimdi bu bir ayet. Dikkat et. V. V. Evet. Burada da V evet. var. Evet. Ben, ben. He. Kim meleklere, resullere Cibri'yle ve Mikaile düşmanlık ederse he Allah da kafirlerin düşmanıdır diyor. Allah sübhanühü teala ayette böyle diyor. Şimdi bu melek sonra ve resul, doğru mu? Evet. Sonra ve Cibril. Şimdi Cibril ve Mikail. Evet. Meleklerden değil mi? Meleklerden. O zaman az önceki mücerrenin getirdiği o kaydaya göre Cibril ve Mikail meleklerden olmaması lazım. Çünkü Allah ayırmış. Evet. Vav ilahi ayırmış. Bak araya ve'leri de koymuş. O zaman ve aslında ayrılık ifade eder ama her zaman değil. Evet. Tamam abi. O yüzden deriz ki bak Cibril ve Mikail meleklerden olduğu halde. Hassınım. Has. Şimdi bu melekler genel mi? Evet. Genel. O, Kim neyi kapsamış bütün melekleri? Evet. Bu Cibril özel. Umum ya. Özel. Yani. Ne diyoruz özelin? <gülüyor> bak bu ikisi özelin neye atfedilmesi? Umum. Geneli atfedilmesi. Evet. Yani her zaman inba al kursusun genere ne olması? Atfedilmesi. atfedilmesi. Mesela başka bir önemli haf hafizu alass salavat namazlara dikkat edin bak şimdi alass salavat ve salat-ı kısra. Usta. Şimdi diyor ki namazlara dikkat edin. Değil mi? Hangi namaz? Bütün namazlar. namazlar namazların hep 5 vakit namaz biliyor musun buna? Evet. ve orta namaza da. Şimdi orta namaz hakkında beş görüş var, şey altı görüş var. Bir görüşe göre sabah namazı, bir görüşe göre öğlen namazı, bir görüşe göre ikindi namazı, bir görüşe göre at akşam, bir görüşe göre yatsı, bir görüşe göre de Cuma namazı. Bu tartışmalı da Allah racı olan görüş. Ikindi namazıdır, Sünnette de geçtiği üzere. Ne pis hastalığım? Evet. Ikindi orta namazı önemli değil. Şimdi usta. Namazlara dikkat edin. Ve orta namazı da. Şimdi orta namaz namazlardan değil mi? İçinde. Değil mi? Halbuki bu mürciyenin mantığına göre hayır. Orta namaz bu namazlardan ayrı olması lazım. Evet. Diyemez. Neden pek ayırmış? Yine bak genel özel. özel. Özelin geneli ne yapması? Atfedilmesi. atfedilmesi. Yani minbâ bir atfil khâs khâsın alel âm. Umuma atfedilmesi. atfedilmesi. Kur'an'dan bunun gibi yüzlerce örnek verebilirsin. Yüzlerce. Şinnetten yüzlerce örnek verebilirsin. Allah ve teala bunu yapar bu maruf. O yüzden her zaman bir şeyin bir şeyden ayrılması külli olarak ayrılmasını gerektirmez. Niçin bunu ayırmış? Öneminden bir, önemine bina. Ortamımızı önem, vurgun. Bu maruf. Tamam. Mesela çok kısa bir örnek daha verelim. Aynı şeyle sonra kitaba asıl mevzumuza dönelim. Şimdi abi bunlar bize mesela ne getirdiler? ولا أصلنا الإنسان إلا الذين آمنوا, امنوا وعملوا عمل الصالحات يعملوا عمل الصالحات بالحق بالحق Şimdi, âmenû ve amirus salihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bil sabr. Âmenû ve amirus salihâti. Bunlar ne demişti az önce bize? Bak, Allah burada amel dedi. Amel, burada iman. Ameli imandan ne yaptı? Ayırdı. O zaman ayırı olduğunu gösteriyor. Biz buna reddiye verdik mi? Evet. Verdik. Peki niçin ayetin devamını yazdık? Dedik ki, sizin getirdiğiniz ayet, sadece bu ayet değil, buna benzer bir sürü ayet getiriyorlardı.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 ayırdığı için ayrı olduğunu gösterir. Biz de diyoruz ki hayır, ayırdığı için ayrı olduğunu illa göstermez. Bir sürü örnek verdik az önce. Ki az önceki örneklere gitmeden ayetin devamında bile size, buna delil var. Şimdi Allah subhanehu ve teala dedi ki, amenu ve amiru salihati, iman edenler ve salih amel işleyenler. Sonra hakkı tavsiye edenler. Bak buraya dikkat et. Hak. Hak ne abi? Hak lugatta sabit demek. Yani dinen sabit olan Allah'ın istediği her şey, sevdiği her şeyin ismidir hak. Evet. Tamam Bir batıl da ne? Yani kötü bir şey de hak olabilir. Mesela cehennemin varlığı gibi. Evet. Tamam. Şimdi sen hakkı tavsiye ettin Burada hak ittifarken nedir? Dinde hayır olan her şey. Evet. Değil mi? Hakkı tavsiye edenler. Bu genel mi? Genel. genel. Peki abi sabrı tavsiye etmek. Bak şimdi ve sabrı tavsiye edenler. Şimdi sabrı tavsiye edenler etmek haktan değil mi? Haktan. Haktan. E ama şimdi mürciyenin mantığıyla göre hayır. sabır haktan olmaması lazım. Neden? Çünkü Allah ayırmış. Anlatabiliyor evet. muyum? O zaman neyi bak? Bu hak genel. Bu özel. Yani hakkın içinden, genelin içinden sadece bir parça. Bu hakkın içinde namaz, oruç, orucu tavsiye etmek, namazı tavsiye etmek, ana babaya iyiliği tavsiye etmek, zekat tavsiye etmek. Değil mi? Evet. Güle, tebessüm etmeyi tavsiye etmek hepsi var bunun içinde. Evet. Sabır da var. Ama ne yapmış burada? Özel. Özeli ne yapmış? Genele Halbuki Allah deseydi ki hakkı tavsiye edenler deseydi içinde sabır da yok mu? Var, var şüphesiz. Ama bak yine de zikretmiş. Özelin bu bu sefer ne? Özelin, Özelin genele. Genele. Evet. evet. Tamam. Mı? Şimdi bunu neden e, örnek verdik? Bu kadar delili. Bu kaydı yakalamak için. Şimdi Allah Subhanahu diyor ki onlar ancak ihlaslı olarak Hanif olarak. Dini Allah'a kılmaya kılmakla bu şekilde ibadet etmekle emri olunurlar diyor. Değil mi? Evet. Sonra da diyor ki, ve namazı kılmakla ve zekati vermekle. Diyoruz ki buradaki namazı kılmak, zekati vermekle nedendir? İbadettendir. Tamam mı? Evet. Sonra müellif ne diyor? Devam edelim. Bu şahadetten. Şahadet kısmının delilleri, namazın ve zekatın delillerini anlattı. Neyin delilleri kaldı? Oruç, oruç. ve hac. hac. Şimdi diyor ki: Wa delilu siyamı kawluhu taala orucun delili, siyamın delili, subhanahu panwa taala'nın şu kaledir. Ya eyuha ladin aminu ey iman edenler, kutibe aleikumus siyam üzernize oruç yazılmıştır. Kemal kutibe aleladdinemin kabri kumla ala kuntetrafon. Sizden öncekilere oruç. Faz. yazıldığı evet. gibi farskına gibi size de ne evet. yazılmıştır farskınmıştır. Evet. Şimdi burada kitabe kutibe diyor değil mi Allahu Teala. Evet. Oru size öncekilere kutibe edilmiştir yani yazılmıştır. Evet. Şimdi Allah'ın kitabeti iki türlüdür. Yazması. Kur'an-Sünnete baktığımızda ikidir. Bir şer'i kitabet, bir de kaderi kitabet. Burada ayette kastedilen şer'i kitabet. Yani ne demek bu? Allah eee halakallahu makadi, e كتب الله abla an yakını gökler ve yer 50.000 sene. Allah yer ve gök yaratmadan 50.000 sene önce kulların eee kaderlerini ne yaptı? Yazdı. Şimdi bu kaderi yazmak var. Bir de kevni olarak eee şer'i olarak yazmak var. Oruç size yazıldı. Yani şer'i olarak yazıldı. Yani kaderi olarak hepinizin oruç tutması yazılmadı. Evet. Yazılsaydı herkes oruç tutardı. Buradaki yazmanın kadere değil de daha çok şer'iye, vurgu olduğunu nereden anlıyoruz biz? Eğer kaderi olsaydı herkes oluşması evet. lazımdı. Ama bugün görüyoruz ki tutmayan insanlar var. O zaman burada şer'i olarak Allah'ın yazmasıdır. Evet. Tamam mı? Bunu anlayacağız. O zaman bir insan dese ki orucun delilini şu ayet ey iman edenler sizden öncekleri oruç farz kıldı gibi size de farz Fars kılmıştır. kılmıştır.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 haramlardan kaçınarak da cehennemden sakınır, muttaki olur. Doğru mu? Evet. O zaman takva, Allah umulur ki, Teddakun, umulur ki sakınırsınız. Biz nasıl anlayacağız? Mahallelere sakınırsınız diye çeviriyoruz ama bu böyle tam bir mana e, şey olmuyor. Yani evet. vermiyor. Tam böyle meramı beyan etmiyor. yani. Şöyle yapmamız lazım. Tefsirini şöyle. Umulur ki siz ne yaparsınız? Haramlardan uzak, uzak durup, ibadetleri ne yaparsınız? Yaparsınız. Zaten dikkat et. Oruç ne yapar? Oruç başlı başına bir ibadettir. Bir de neden koruyor? Haramlardan Aram. koruyor. Mesela bekarların oruç tutması gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ha tabii burada da şu yeri gelmişken şunu vurgulayalım bu önemli. Şimdi Erhan abi hiç dikkat ettin mi? Bir insan oruç tuttuğu zaman mesela diyelim ki pazartesi günü bir oruç tuttun. Evet. Veya perşembe oruç tuttun. Kişinin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 Ve çok insandan ben şunu duydum. Ee, yani bu yaşanıyor da zaten. Yani pazartesi mesela bir oruç tutuyorum diyor. Bekar adam. Hani şehveti kırılsın diye. Ama oruç tuttuğum zaman şehvetim daha çok arttığını hissediyorum. Bunu bizim Şeyh Abdülhalik Nakuru bunu anlattı. Ve çok güzel bir tespiti var adamın. Hakikaten de öyle. Diyor ki bir insan öyle işte haftada bir gün oruç tutması...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 yeri gelmiş yamun. Yer Şimdi bunu niçin söyledik? Ayette dikkat et. Bu hepsi istiblal noktası bunların elledi Ya emin o, iman edin. Kuti be alaykumus Size oruç kitabet edildi, yazıldı. Kemal kuti be allediğine min kablukum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi. Le <gülüyor> allekum Umulur ki e, tetta kun muttaki olursunuz, sakınırsınız, korkarsınız. Hepsinin içeri bu manı. İttika muttaki olmaktan geliyor. Şimdi dedi ki. İşte burada tettekun demesi muttaki olma. Neyi içerir? Hem halamlardan kaçınmak, Sıkmıyor. hem de ibadet yapmak. Evet. Bu, çünkü takva kelimesinin içinde bu var zaten. Tamam Bir de ayetin siyakı da aslında buna işaret eder. Takvanın manasını tayin etmedi. Çünkü oruç tutmak. <gülüyor> hem bir ibadettir. Değil mi? O zaman bak takvanın içine ibadet girdi. Çünkü öncesinde oruç ediliyor. Hem de nedir oruç?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 aynı rahmetle mağfiret gibi. Tamam? Eğer rahmetle mağfiret yan yana geçedilirse rahmet eee hayır işlemeyi, hayır işlemeye muvaffak kılınmayı Allah tarafından, mağfiret ise günahların affolmasına, merhametler vesaire. Bunlar mariftir yani. Tamam? Sonra en son ne kaldı abi? Hac. Hac kaldı. Diyor ki ve delilul hac kıvluhu Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavlidir. son bu dersimizle alakalı bu dersimizle alakalı son ayet. Ve delilül hac kavlihu teala haccin delilullahu subhanehu ve teala şu kavledir. Fihi ayatun bayyinen. Onda apaçık ayetler vardır. Makamı İbrahim İbrahim'in makamı. Fe men dakhala hu kim ona girerse kana aminen. Emin olur. Ve lillahi sure diyor ki işte bu da ve lillahi alennase hacce'l beyte ma nesta ta ilahi sabila. Güç yetirenler için Allah'tan insanların üzerine ne vardır? Allah'tan gelen insanların üzerine ne vardır? Hac vardır. vardır. Tamam. Güç yetirenler için وَمَنْ كَفَرَ inna Allahu اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَنِ <الْعَلَمِين> Kim küfrederse, kafir olursa, küfrederse, nankerûk ederse, Allah alemlerden ganidir. Burada küfrederse. Evet. Tamam. Şimdi bu ayette hacin delili budur yani anlatacağımız. Ancak burada yer gelmişken şuna da bir Değinelim. Şimdi bu ayete dikkat et abi. Aklında tut. Şimdi namaz, oruç, zekat, haç. Ehli sünnette ihtilaf var. Namazın terk küfü müdür, midir? Orucun terki küfü müdür, dil midir? Haccın terki müdür, midir? Zekatın terk küfü müdür, midir? Beş görüş var. Tamam. Bazılarına göre işte hangisini terk edersen terk et, kafir olmazsın. Bazılarına göre Sadece namazı terk edersen kâfir olursun, bazılarına göre sadece namazı ve terk edersen kâfir olursun, vesaire böyle alakulü evet. her beş görüş var. Şimdi ehl-i namazın terkine de küfür diyenler var, orucun terkine de küfür diyenler var, zekatın terkine de küfür diyenler var, haccın... Hepsinin kendilerine göre birçok delili var. Evet. Ee, mesela haccın küfür olduğunu delil getirenler bu ayete delil getiriyorlar. Hacı terk etmenin küfür olduğunu. Mesela Allah Sübhanü ve Teala da buyuruyor. Velillahi alennase hacce'l beyti men isteta ileyhis sabila. Allah'tan insanların üzerine şu farz kılınmıştır. Bütçe yetenler için ne kaç vardır. Son ayetin devamında ne diyor? Emen kefera fe innallaha ganiyyun alamin. Kim de küfrederse kafir olursa. Evet. Allah alemlerden geldi. Bak Allah hacci farz kıldı. Sonradaki kim küfrederse. Yani hacci yapma yapması küfretmiş olur. Diyorlar. Diyor şu. Ayet Allahu alim racih olan görüş burada. Sadece namazın küfür olduğudır. Buradan maksat uzun, ayetin bu kısmını tartışmak dersin maksadından çıkarır. Evet. O yüzden burada bırakıyoruz. Allahu alamiz, <Sessizlik>